Tabi kadın kocasına zekat verebilir. Niye? Çünkü kadın kocasını beslemekle yükümlü değil. Hmm. Kocasının nafakasını verme mecburiyeti yok. Tam tersi olsun hocam. Koca karısına zekat veremez. Niye? Hmm. Çünkü koca karısını beslemek mecburiyetindedir. Kocası karısının nafakasını geçimini sağlamakla yükümlüdür. Al sana... Kadınlar kadınlar ikinci sınıf diyorduk. Diyor yani. diyorlardı. Kadın rahat evinde oturuyor, yani. çoluk çocuğuna bakıyor. Kocası mecburen onun iaşesini temin etmek mecburiyetinde, Karşılıyor. nafakasını vermek mecburiyetinde. Dolayısıyla kocası ona zekat vermez. Hı hı. Bilakis onun ihtiyaçlarının tamamını karşılar. Evet. Ama kadın öyle bir mecburiyeti yok. Dolayısıyla isterse zekatını kocasına verebilir. Demin bir başka soru da cevapsız kaldı. Şimdi hatırladım zekat Buyurun dediniz. Hocam. Kadın kendi çocuklarının zekatını verebilir mi? Zekat değil de çocuklarının sadakayı fıtrını kastetmiş olmalı. Buyurun. Tabii ki kadın isterse çoluk çocuğunun sadakayı fıtırını verebilir. Ama babaları varsa babaları vermekle yükümlü. Hmm. Küçük çocuklarının şey, sadakayı fıtırını babaları verecek. Ama kadın isterse ben annelerim ben vermek istiyorum derse e, verebilir. Bir ee, sakınca yoktur evet. diyoruz. Evet. Teşekkür ederiz hocam.